Mekke'nin fethinden sonra hızlanarak süreklilik kazanan heyetlerin gelişi, Efendimizin Tebuk'ten dönüşüyle birlikte yeniden hızlanmıştı. Ve bundan böyle Medine hemen her gün yeni bir heyeti misafir ediyordu. Daha düne kadar karşı koyma yarışına giren ve gidişatın sonucunu beklemeyi tercih edenler, Mekke'nin fethi Huneyn ve Tebuk gibi önemli dönüm noktalarında Allah Resulü ve Asabın elde ettiği muvaffakiyetleri görünce, gelip teslim olmaktan başka alternatifin olmadığını anlayıp bir bir teslim olmaya geliyorlardı. Bunun için münferit gelip de Müslüman olanlar olduğu gibi heyetler halinde Medine'ye koşarak İslam'ın aydınlık yüzüyle tanışanlar da vardı. Ve bu maksatla bir yıl içinde Medine'ye farklı sayılarda yaklaşık 350 heyet gelmişti. Geliyor ve çoğunluk itibariyle Müslüman olup kendi kabilelerine geri dönüyorlardı. Gelende de gelip kabilesine geri dönende de artık farklı bir heyecan vardı. Görüp duyduklarını arkada bıraktıklarıyla da paylaşmanın heyecanını taşıyor, yakınlarını da İslam'la tanıştırmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Medine'ye gelenler için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zaman zaman mescidin içinde çadır kurduruyor ve günlerce burada misafir edip, Kur'an dinlemelerini temin edip namazdaki huzura şahit olmalarını istiyordu. Onları ağırlamak için yine Ensar cömertliği devreye giriyor, semtlerine gelen yeni yüzleri de ağırlamak için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabına dışarıdan gelen heyetleri daha sınırdayken karşılamalarını tavsiye ediyor ve Medine'ye gelinceye kadar da kendilerine refakat etmelerini söylüyor ve sonra da her birine hediyeler vererek öyle geri gönderiyordu. Her birinin kendine has özellikleri ve talepleri vardı. Bazıları Efendimiz'den muallim ve mürşid talep ediyor, bir kısmı ise akıllarına takılan soruları sorup cevabını almak istiyorlardı. Bunların bir kısmı sordukları sorularla Allah Resulü'nün sözündeki sadakatı test etmeye çalışırken bir kısmı ise hiçbir şey sormadan mutlak kurtuluşu o sallallahu aleyhi ve selleme tam itaat ve teslimiyette buluyordu. arasında 14'ü eşraftan olmak üzere toplam 60 kişilik bir heyetle Medine'ye gelen Necran grubu ayrıca dikkat çekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara mektup yazmış ve ben sizi kullara kulluğu bırakıp da Allah'a ibadet etmeye insanların yakınlığını bir kenara bırakıp da Allah'ın velayetine davet ediyorum. Şayet kabul etmezseniz cizye verirsiniz. Bunu da kabullenmezseniz bilin ki bu sizin için savaş sebebidir. Vesselam. Diyerek maksadını ifade etmişti. İşte Allah Resulü'nün bu mektubundan sonra Necranlılar meseleyi kendi aralarında müzakere etmiş ve bir heyet göndererek durumu netleştirmelerini istemişlerdi. Şimdi ise onlar üstlerinde ipek elbiseler giyip parmaklarına da altın yüzükler takmış olarak, şair, vezir ve din adamlarıyla birlikte Medine'ye gelmişlerdi. Mescid-i Nebevi'ye girince doğu cihetine dönmüş ve duaya durup namaz kılmaya başlamışlardı. Ashab için bu büyük bir yanlıştı. Resulullah'ın mescidinde yanlış bir kıbleye dönülür müydü hiç? Hemen müdahale etmek istemişlerdi. Onların bu halini gören hoşgörü insanı Allah Resulü ise, ''Onları kendi hallerine bırakın.'' diyecek ve ashabını ikaz edecekti. İbadetlerini rahatlık içinde eda ettikten sonra da gelip Efendimiz'e selam vermişlerdi. Selamlarını alan Efendiler Efendisi onları İslam'a davet edecek ancak onlar ''Biz sizden önce de zaten Müslümandık.'' diyerek bu davete icabet etmeyeceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ''Sizi Müslüman olmaktan alıkoyan üç şey, haça ibadet etmeniz, domuz eti yemeniz ve Allah'a oğul isnat etmenizdir.'' Diyecekti. Mescid-i Nebevi'de büyük bir gürültü kopmuştu. En temel meselelerini dile getiren Allah Resulü'nün bu yaklaşımından hiç hoşlanmamışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kur'an okuyor, ve yalan yanlış anlayışlarını tadil etmeye çalışıyordu. Ortada nebevi bir cömertlik vardı ve bu süreç günlerce devam edecekti. Efendimiz'e soru üstüne soru soruyorlardı. Ne soruları soruya benziyordu ne de aldıkları cevap karşısında takındıkları tavrın anlaşılır bir yanı vardı. Sorularının ardı arkası kesilmeyince Efendimiz de onlara soru sormaya başlamış ve karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden meclisler... ...günlerce sürer olmuştu. Nasıl olur da sen... ...bizim sahibimiz hakkında... ...kötü söz söyler ve... ...onun Allah'ın oğlu olmadığını... ...ifade edersin diyorlardı. Garip bir yaklaşımdı. Ve efendiler efendisi onları "Evet, şüphesiz ki o Allah'ın kulu ve resulü, bekar ve iffetli Meryeme Allah'ın ilka buyurduğu bir ruhtur." diye cevaplayacaktı. Kızmışlardı. "Babasız bir insan gösterebilir misin? Şayet sözünde doğruysen bize bir örneğini göster." diyorlardı. Yine imdada Cibri'yle emin yetişmiş, Efendimiz'e şunları tebliğ ediyordu. Allah yanında İsa'nın durumu, aynen Adem'in durumu gibidir. Allah, Adem'i topraktan yaratıp, ol dedi, o da derhal oluverdi. Hakikat Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın.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 Allah'ın lanetinin onların üzerine inmesini dileyelim. Her şey açıktı ama onlar Kur'an'ın haberlerine inanmıyor ve söylenilenlerin doğru olmadığını ileri sürüyorlardı. Buna rağmen sabır gösteren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşünmeleri için bir gün daha mühlet tanıdı onlara. Ancak ertesi gün geldiklerinde de durum farklı değildi. Ve bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olmak üzere ehli Beytini yanına alıp mescide gelecek ve onlara Ben dua edince sizler de amin deyin. diyerek Necrân heyetinin kararını beklemeye başlayacaktı. Açıkça bu bir meydan okumaydı ve duruma muttali olan Necrânlılar düşünmek için müddet isteyeceklerdi. ...zira iş sandıklarından daha ciddiydi. Başlarındaki sözcülerine dönüp... ...sakın böyle bir şeyi tercih etme. Zira o gerçekten de bir nebi ise... Bu duayı yaptığı zaman ne bizler ne de bizlerden sonra gelenler iplah olabilir. Bizim adımıza yeryüzünde en küçük bir kıl veya tırnak bile bundan etkilenip yok olur. Diyorlardı. Gerçekten de doğruydu. Bunca alamet onun beklenen nebi olduğunu gösteriyordu. Öyleyse bir inat uğruna helake doğru sürüklenecek bir tercihte bulunmak olmazdı. Ve Efendimizin huzuruna gelip, bizden ne istiyorsan sana onu vereceğiz diyorlardı. Müslüman olmasalar da teslim oluyor ve İslam'ın hükmüne göre yaşamaya rıza gösteriyorlardı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlarla Recep ve Safer aylarında getirip teslim etmek üzere, 2000 bin hulleyle bir o kadar da gümüş cizye takdir edip yeni bir sözleşme yapacaktı. Geri dönerken ellerinde Allah Resulü'nün kendileri için yazdığı emanname vardı. Hem kendilerine tanınan hakları hem de onların efendimize karşı olan mükellefiyetlerini ihtiva ediyordu. Bize suh geleği ödememiz gerekenleri teslim edebileceğimiz emin bir adam gönder diyorlardı. Sultan-ı Rusul Efendimiz sizinle birlikte ben... ''Gerçek manada emin bir adam göndereceğim.'' buyurdu. Daha sonra da ''Ayağa kalk ya Eba Ubeyde i̇bn Cerrah.'' diye seslenecekti. Arkasından da onlara dönerek ''İşte bu ümmetin eminidir.'' diyecekti. Sakif kabilesinin reisi olan Urve İbni Mesud, Efendimizin Taif seferinden dönüşünde gelmiş ve Müslüman olmuştu. Büyük bir heyecan duyuyor ve bir an önce kavminin arasına dönüp onları da İslam'a davet etmek istediğini söylüyordu. Ancak Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, onun içinde bulunduğu ruh halini okumuş ve Sakif kabilesinin genel karakterini de nazara alarak ona ''Onlar seni öldürürler.'' ...diye ikazda bulunmuştu. Zira tebliğin de belli kuralları olmalıydı. Yeni doğmuş bir çocuğa verilen gıdalar konusunda gösterilen... ...hassasiyet ve duyarlılık kadar hassas davranılmalı... ...ve insanları Allah'a davet ederken de... ...belli kurallar uygulanmalı... ...muhatabın ihtiyacı mutlaka göz önüne alınmalıydı. Ancak Hazreti Urve'nin heyecanı... ...muhtemel arızaları görmesine maniydi ve... ''Ya Resulallah... Diye seslendi. Onlar katında ben insanların en sevimlisiyim ve kesinlikle onlar benim sözümden dışarı çıkmazlar. Konumundan dolayı kimsenin kendisine karşı çıkmayacağı ve davet ettiği İslam'a hepsinin müsbet cevap vereceği düşünceleriyle memleketine dönen Hazreti Urve daha onlara ilk seslendiği andan itibaren tepki almaya başlayacak ve neticede kaminin hışmına vurup şehit edilecekti. Üzücü bir durum. Bunca yıldır el üstünde tutulan liderlerini sırf Müslüman olduğu için hunharca öldürüyorlardı. Ancak gidişat onlar açısından hiç de iyi gözükmüyordu. Mekke'nin Fethi ve Huneyn'den sonra şimdi de Müslümanlar Bizans'a meydan okumuş ve Tebuk'ten mutlak bir zaferle dönmüşlerdi. Her geçen gün etraflarındaki çember daralıyordu ve mutlaka bir gün kendileri de bu çemberin içinde kalacaktı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra bu düşüncelerle aralarında oturup durumu müzakere etmeye başladılar ve içlerinden birisini Resulullah'a gönderip kendileri adına bir anlaşma yapmasını kararlaştırdılar. Bunun için çalınan kapı Abdüya Leyl İbni Amr'ın kapısıydı. Durumu ona arz edip kendileri adına elçilik yapmasını istiyorlardı. Ancak Abdüya Hazreti Urve'nin başına gelenlerin kendi başına da geleceğinden endişe duyarak yalnız başına bu işi yapamayacağını beyan edecekti. Bunun üzerine onlar yanına beş kişi daha katarak Abi Yaleli'yi Medine'ye gönderme kararı aldılar. Bu sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'ten yeni dönmüş Ramazan orucunu tutuyordu. Onların Medine'ye gelişlerini gören ashab, müjdeli haberi Allah Resulüne ulaştırmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Zira Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Sakiflilerin Müslüman olmasını çok arzuluyordu. Onları bir anda karşısında bulan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde onlar için çadır kurduracak ve böylelikle onların Allah kelamını duyup ibret almalarını namaz vakitlerine muttali olup kulluktaki derinliği görmelerini hedefleyecekti. Abdüya Leyl Efendimiz'e gelip ''Bize de bir emanname yazsan da memleketimize geri dönsek'' diye talepte bulunmuştu. Bunun üzerine Efendimiz ona ''Evet yazarım ama şu durumda olmaz. Zira sizler hala Müslüman olduğunuzu beyan etmediniz. Bu durumda ne aramızda bir sulh olabilir ne de size bir emanname yazarım'' dedi. Ancak onların bir takım takıntıları vardı. Müslüman oldukları zaman kendilerini bekleyen namaz gibi mükellefiyetler konusunda muafiyet beklentisi içindelerdi. Halbuki ibadet olmadan dindarlık da olamazdı. Kaldı ki onlar kendi elleriyle inşa ettikleri putlara tapıyorlar, senenin belli günlerinde onun yanına gelip kurban kesiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, ''Bünyesinde namaz olmayan bir dinde hayır yoktur.'' ...buyuracak ve kapıyı kapatacaktı. İbadet konusundaki kapı kapanmıştı... ...ama onlar yasaklar konusunda da bir taviz peşine düşmüşlerdi. Allah Resulüne yaklaşan Abdüya ...peki zina konusunda ne diyorsun? E, bizler sıklıkla yolculuk yapan bir topluluğuz. Peki bunu yapmamız kaçınılmaz. Bu uzun ayrılıklara dayanamayız, diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona... O, Allah'ın müminlere haram kıldığı bir cürümdür. Allah Celle Celaluhu bu konuda zinaya da yaklaşmayın. Zira zina apaçık bir kötülük, aynı zamanda da yolların en kötüsüdür.'' buyuruyor. Cevabını verdi. Zina konusunda arzu ettiği tavizi koparamayan Abdiya Leyl, bu sefer de ''Peki faiz konusuna ne diyorsun?'' diyerek, buradan bir pay koparmayı denedi. Efendimizin duruşundaki netlikte hiç değişiklik yoktu. Önce, faiz de haramdır, buyurdu. Abdüya Aleyl, bizim mallarımızın hepsi de faizdir, diye tepki gösteriyordu. Ancak hükmü ilahi, şahısların arzusuna göre şekil alamazdı. Ve Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Sadece ana paranızı geri alabilirsiniz. Buyurarak faiz alışverişlerindeki fazlalığın kendilerine de haram olduğunu hatırlatıyor ve onlara Ey iman edenler! Allah'a itaat konusunda daha titiz ve duyarlı olun. Ve şayet mümin iseniz faizden arta kalan paraya el sürmeyin. Mealindeki ayeti okuyordu. ...bu kapının da kendilerine kapalı olduğunu görmüştü. Bu sefer yeni bir konu daha ortaya attı. Öyleyse içki konusuna ne diyorsun? Bizler üzümlerimizi sıkıp şırasını içiyoruz... ...ve bizim için bundan kaçma imkanı da yok. Aynı temkinle yaklaşan... ...Sultanı Rusül Efendimiz... ...şüphe yok ki Allah... ...Celle Celaluhu... ...ey iman edenler... ...şüphesiz ki içki, kumar... Falokları ve Allah'tan başkası adına kesilip de putlara adanan sunaklar şeytan işi pisliklerdir. Onlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz demek suretiyle onu da haram kılmıştır. Bu kapı da kapalıydı ve attıkları her adımın kendilerini çıkmaz sokağa götürdüğünü gören Sakif heyeti huzurdan kalkıp durumu kendi aralarında müzakere etmeyi denedi.